Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle <gülüyor> Kitabu Salat, namaz kitabı. 1. İsra gecesinde namazların fark kılındığı babı. İbn Abbas şöyle dedi. Bana Ebu Sufyan uzun Iraklı hadisinde tahsis etti ki Ebu Sufyan Irakla karşı peygamberi kastederek o bize namaz kılmayı doğru olup doğru söylemeyi ve iffiyetli olma, yani haramlardan, çirkin şeylerden çekinmeyi emesmektedir demiştir. Enes radiyallahu anh şöyle demiştir. Ebu Zer, Resulullah'ın Miraç kıssasını şöyle haber verdiğini tahsis ederdi. Ben Mekke'deyken evimin tavanı ansızın yarıldı. Kibri aleyhisselam indi. Göğsümü yardıktan sonra onu zemzem suyuyla yıkadı. Sonra hikmet ve iman doktoru altından bir getirildi. Ve onu göğsümün içine boşalttı ve göğsümü kapattı. Sonra ellerimden tutup beni dünya semasına doğru çekti. Dünya semaya yani yere en yakın olan semaya vardığımda Cibril o semanın bekçisine aç dedi. Bekçi kimdir o dedi Cibril'dir dedi. Beraberinde kimse var mı dedi. Beraberinde Muhammed vardır dedi. Ona gelsin diye haber gönderildi mi dedi. Evet dedi. Kapı açılınca dünya çınmasının üstüne çıktık. Biz de gördüm ki bir kimse oturmuş sağ tarafında bir takım karaltılar sol tarafında bir takım karaltılar O kimse sağ tarafına baktığında gülüyor, sol tarafına baktığında ağlıyor. O zat merhaba. Yani hoş geldin salih peygamber, hoş geldin salih oğul dedi. Ben Cibril'e kim bu diye sordum. Bu Aydın Peygamberdir. Sağında solunda olan karartılar da çocuklarının ruhlarıdır. Sağında olanlar cennetlikler, sol tarafında olanlar bu karartılar ise cehennemliklerdir. Sağına bakınca güler, soluna bakınca ağlar dedi derken. Cibril beni ikinci semaya doğru çıkarttı. Oranın bekçisine de aç dedi. Oranın bekçisi de evvelkilerin söyledikleri gibi söyledi de kapıyı açtı. Emes dedi ki Ebu Zer, Resulullah'ın semalarda Adem, İdris, Musa, İsa ve İbrahim'i Allah'ın salavatı üzerine olsun bulduğunu söyledi de onlardan birilerinin menzillerinin nasıl olduğunu tespit etmedi. Yalnız Adem'i dünya semada, İbrahim'i 6. semada bulmuş olduğunu söyledi. Yine Enes dedi ki Cibril ile birlikte İdris'e uğradıklarında İdris aleyhisselam hoş geldin salih peygamber, hoş geldin salih kardeş demiş. Peygamber buyurmuş ki bu kim diye sordum. Cebrail ee, bu İdris'dir dedi. Sonra Musa'ya uğradım. O da hoş geldin Salih peygamber. Hoş geldin Salih kardeş dedi. Bu kim dedim? Cibril. Bu da Musa'dır dedi. Sonra İsa'ya uğradım. O da hoş geldin Salih kardeş. Hoş geldin Salih peygamber dedi. Bu kim dedim? Cibril. Bu İsa'dır dedi. Sonra İbrahim'e uğradım. Hoş geldin Salih peygamber. Hoş geldin Salih oldu dedi. Bu kim dedim? Cibril, bu İbrahim aleyhisselamdır dedi. İbni Şahab şöyle dedi. Bana Ebu Bekir İbni Hazm haber verdi ki, İbni Abbas ile Ebu Habbe el Ensari şöyle derler idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi. Sonra ben çok yükseklere çıkarıldım. Nihayet kalemlerin rızatlarını işittiğim yüksek bir yere çıktım. Yine İbni Hazm, Enes İbni Malik şöyle demişlerdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyordu. O zaman Allah ümmetime elli namaz farz etti. Bu farzı yüklenerek döndüm derken Musa'ya rast geldim. Musa ümmetine Allah neyi farz etti diye sordu. Elli namaz farz etti dedim. Rabbine dön çünkü senin ümmetin buna takat getiremez dedi. Müracaat ettim. Allah bir kısmını indirdi. Ben yine Musa'ya dönüp bir kısmını indirdi dedim. O yine Rabbine müraca müracaat et. Çünkü senin ümmetin takat getiremez dedim. Bir daha müracaat ettim. Allah bir kısmını daha indirdi. Musa'nın yanına yine döndüm. O yine Rabbine dön. Zira ümmetin buna takat getiremez dedi. Bunun üzerine tekrar Allah'a müracaat ettim. Allah onlar beştir ve yine onlar 50'dir Benim nezdimde Söz tebdil, olunmaz buyurdu. Musa'nın yanına döndüm. O yine Rabbine müracaat et dedi. Ben de Rabbimden utanır oldum dedim. Sonra Cebrail beni ta sütretül münteha'ya varıncaya kadar birlikte götürdü. Sütreyi öyle acayip renkler kaplamıştı ki onlar nedir bilemem. Sonra cennete girdim ki içinde birçok İngilizcileri vardı. Toprağı da misk idi. İki. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu Anh demiştir. Şöyle demiştir. Allah namazı farz ettiği zaman hazarda ve seferde akşamdan başka namazları ikişer rekat iki olmak üzere farz etmiştir. Sonra sefer namazları oldukları gibi bırakıldı da hazar namazları artırma yapıldı. İki. Namazın avret Örtecek şeyler içerisinde vacip olması. Yüce Allah'ın her meçhid huzurunda ziynetini alın. El-Arab Suresi 31. Ayet kavli ve bir bez içerisinde sarınarak namaz kılan kimse babı. Seleme İbni Ekva'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kılan kimse o bezi bir dikenle de olsa düğmeler buyurduğu olur Bunun islahında nazar vardır. Pislik görmediği müddetçe içinde cinsi münasebet yaptığı elbise ile namaz kılan kimse, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çıplak kimsenin Kabe'yi tavaf etmemesini emretmiştir. Ümmü Atiye radıyallahu an şöyle demiştir. Bize iki bayram gününde hayırlı kadınları ve perde arkasında yaşayan kadınları çıkarmamız emredildi de, Kadınlar Müslümanların cemaatinde ve dualarında hazır bulundular. Hayızlılar ise kadınların namaz yerlerinde ayrı ayrı durdular. Bir kadın, ya Resulullah, birimizin cilbabı yani örtünecek çarşafı yoktur dedi. Resulullah, kadın arkadaşı kendi cilbabından birini ona giydirsin buyurdu. Ve Abdullah İbn-i Raca şöyle dedi, bize İmran el kattan tahsis ettir ve bize Muhammed İbni Çerim tahkik etti. Bize umi etiye tahsis edip ben peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bunu işittim dedi. 3. namaz kılacak kimsenin namaza gireceği, girerken izarını boynunun gerisine bağlaması babı. Ebu hazım Sehl İbni Sa'dan sahabiler izarlarını çiğinleri üzerine bağlamış olarak peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Yine beraber namaz kıldılar dedi. Bana Vakit İbn Muhammed, Muhammed İbni Munkedir'den tahsis etti. O şöyle demiştir. Cabir elbiseleri elbise sehpası üzerine konulmuş olduğu halde bir tek izarını boynunun gerisine bağlamış olarak namaz kıldı. Bir kimse ona bir tek izar içinde namaz kılıyorsun dedi. Cabir de bunu ancak senin gibi bir ahmak kimsenin Beni görmesi için yaptım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bizim hangimizin bir sevgi vardı? Bizim hangimizin iki sevgi vardı? Bize Abdurrahman i̇bn Ebu Mevali Muhammed İbn-i ben tahdis etti. O şöyle demiştir. Ben Cabir i̇bn Abdullah gördüm ki o bir tek sevk içerisinde namaz kılıyordu. Ve ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bir sevk içerisinde namaz kılarken geldim. Bir sevk içinde onunla örtünerek namaz kılmak babı. i̇bn Şihab el-Zuhri İltihaf hakkında rivayet ettiği hadisinde El-Muhtelifül Müteveşşif demektir dedi. O da sevbin iki ucunu iki omdu üzerinde çaprazvari bağlayan ve tavaş şu, kumaşla örtünün kimsenin kumaşın iki ucunu iki omdu üzerinden bağlamasıdır. Bu kahve dedi ki hani şöyle demiştir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kumaşla örtünük onun iki ucunu omuzları üzerine çaprazlamasına bağladı. Bize Hişam İbni ve babasından, o da Umer İbni Ebu Seleme'den tahdis etti. O şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir defa iki ucunu çaplarlamasına bağladığı bir kumaş içerisinde namaz kıldı. Bize Hişam tahdis edip şöyle dedi. Babam Urver İbni beyir, Umer İbni Ebu Seleme'den tahdis etti ki Umar bin Ebu Seleme Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in müminlerin annesi Ummu Seleme'nin evinde kumaş içerisinde kumaşın iki ucunu omuzları üzerine atmış olarak namaz kıldığını görmüştür. Umar bin Ebu Seleme haber verip şöyle demiştir: Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Ummu Seleme'nin evinde bir kumaş içinde Onunla örtünmüş ve kumaşın iki ucunu omuzları üzerine koymuş olduğu halde namaz kılarken gördüm. <gülüyor> Bana Malik İbni Enes, Ömer İbni Ubeydullah'ın himayesinde bulunan Ebu Nadir tahdis etti. Ona Ebu Talib'in kızı Unnu Hani, himayesinde bulunan Ebu ve haber verdi. Kendisi Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani'den şöyle derken işitmiş. Fetih senesinde Resulullah'ın yanına gittim. Onu yıkanır halde buldum. Kızı Fatıma onu sehredip perdeliyordu. Selam verdim. Bu kadın kimdir diye sordu. Ben Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani'dir dedim. Bunun üzerine hoş geldin Ümmü Hani dedi. Yıkanmasından ayrılınca bir kumaş içerisinde kumaşı sırtına çaprazlamasına bağlamış olduğu halde namaza durup sekiz namaz deye kılmamak kıldı. Namazdan çıktığı zaman ya Resulullah anamın oğlu benim eman verdiğim fulanı ibni Hubeybe'yi öldüreceğini söylüyor dedim. Rasulullah ya ummu hani senin ahd ve eman verdiğine biz de ahd ve eman verdik buyurdu. Ummu hani bu kıldığı namaz Duhar namazı idi dedi. Bize Malik İbn-i Şehad'dan, o da Said i̇bn Musa yaptın <gülüyor> O da Ebu Hureyre'den haber verdi. O şöyle demiştir. Bir kimse Resulullah'a bir tek kumaş içerisinde namazdan sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her birinizin iki kumaşı var mı ki diye buyurdu. Beşinci bab kişi bir tek kumaş içerisinde namaz kılacağı zaman onun bir kısmını omuzları üzerine koysun. Ebu Hüreyra radıyallahu anh şöyle demiştir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbirimizin üzerinde bir tek kumaş varken onun bir miktarını boynunun kökü ve omuz başları arasında durmadan namaz kılmamaz, durmasın. Namaz kılmasın. Bize şey ben Yahya İbni Ebi Kesir'den, o da İkreme'den tahsis etti. Yahya ben İkreme'den işittim yahut ben onu sormuş idim dedi. İkreme şöyle dedi, Ebu Hureyre'den işittim o şöyle diyordu. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin her kim bir tekmaş içerisinde namaz kılacak olursa onun iki ucunu çaprazlamasına iki omzundan geçirsin buyururken kulağımla işittiğine şehadet ederim. Altı. Altıncı Rab sevdi. Yani kumaş dar olduğu zaman. Bize Fulah İbni Süleyman Said İbni Haris'ten tahsis etti. O şöyle demiştir. Biz Cabir İbni Abdullah'a bir sevk içinde namaz kılmaktan sorduk. O şöyle dedi. Peygamberin seferinin birinde onun mahiyetinde olarak çıktım. Bir gece bir işimden dolayı yanına gittim. onun namaz kılarken gördüm. Benim de üzerinde bir tek sevk vardı. Onu ihrama bürünür gibi bürünüp yani yanı başında namaza durdum. Namazdan çıktığında ya cabir gece gelişinin sebebi nedir diye sordu işimi ona haber verdim. çözünü bitirdikten sonra yaşı gördüğün işmal yani kumaşı bürünme ne oluyor diye sordu. Bir sevp vardır dedim. Bunun üzerine libasın geniş olursa ona bürün. Bunun gibi dar olursa güzel olarak beline bağla buyurdu. Sehri radıyallahu demiştir ki bazı keleler bir takım erkekler bellerindeki futaları dar oldukları için çocuklar gibi oyunlarına bağlamış olarak peygamberle birlikte namaz kılarlardı da cemaate gelen kadınlara esnekler doğrulup oturmadıkça başlarının secdeden kaldırmayınız denirdi. 7. Şama mensup yani gayrimüslimler tarafından imal edilmiş olan cübbe içerisinde namaz kılmak bağlıdır. Ve Hasan el-Basri mecusilerin dokunduğu kumaşlar içinde namaz kılmaktan diye hiç görmemiştir. Mamer İbni Raşid ben el gördüm. O boyasına sidik karıştırılarak boyanmış olan Yemen kumaşları giyerdi demiştir. Ali İbni Ebi Talib de yine kafirlerin imal ettiği yıkanmadık yeni kumaşlar içerisinde namaz kılmıştır. Mugre İbn-i Şube radiyallahu anh şöyle demiştir. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir seferdeydim. Bana yağmur su kabını al buyurdu. Ben de materayı aldım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözümden gideninceye kadar uzağa gittim ve hacetini kaza etti. Üzerinde bir Şam cübbesi vardı. Elini cübbenin yeniden çıkarmaya davrandı fakat dar oldu. Bunun üzerine Evin'i cübbenin aşağısından çıkardı. Ben kendisine su döktüm. O namaz içerisinde aldığı abdesti aldı. Mesleri üzerine mesetti. sonra namaz kıldı. Sekiz. Namazda ve namaz haricinde soyunup çıplak olmanın kerahati babı. Bize Amr İbni Zinar tahtis edip şöyle dedi. Ben bir İbni Abdullah'dan işittim. O şöyle tahtis ediyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş ile birlikte Kabe için taş naklediyordu. Futası üzerindeydi. Amcası Abbas ona ey kardeşimin oğlu futanı çözsen de onu omuzların üzerine koyup taşların altına getirsen dedi. Cabir yahut ona haber veren dedi ki peygamber futasını çözüp omuzların üzerine koyunca hemen bayılıp yere düştü. İşte Ondan sonra çıplak görülmemiştir. 9. Gömlek, şalvarlar, donlar, dizleri kapamayan, kısa donlar ve kaftan içerisinde namaz kılmak bu Ebu Hureyla radiyallahu anh şöyle demiştir. İsmse peygambere doğru kalktı. Ona bir tek sevgisi içerisinde namaz kılmaktan sordu peygamber. Sizin her birinizin İki sebebi bulunabilir mi ki buyurdu. Sonra bir kimse bu meseleyi Umar'dan sordu. Umar'da Allah size genişlik verdiğinde siz de elbisenizi geniş tutunuz. Bir kimsenin birden ziyade elbisesi olursa onun üzerine altın. Bir kimse izar ile rida içerisinde, izar ile gömlek içerisinde, izar ile kaftan içinde de şalvar veya don ile Rida içinde de şarlar veya gömlek içinde de şarlar ile kaftan içinde de dizleri kapatmayan kısa don ile de kaftan içinde de dizleri kapatmayan kısa don ile gömlek içinde de namaz kılabilir dedi Ravi Ebu ile dedi ki zannediyorum ki Ömer dizleri kapatmayan kısa don ile Rida içinde de dedi İbni Umerradyallah'ın şöyle demiştir. Bir kimse Resulullah'a sorup ihrama giren kimse ne giyer diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gömlek giymez, şalvar ve bornoz giymez, çeli veya dağ ile boyanmış kumaş giymez, naleğin bulamadığı takdirde mes giysin, onları da topraktan aşağı, topuktan aşağıya kadar kessin buyurdu. Yine Nafi'den, o da İbn-i o da Peygamber'den, bunun benzeri olan hadis rivayet etti. 10. Avretten örteceği şey babı. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, İstimalü sanmadan <gülüyor> insanın büründüğü kumaştan bir parçası, avret yeri üzerinde bulunmadan tek kumaş ile, ihtiba etmesinden nehyetti. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir türlü alışverişten yani limaz ile nibaz alışverişinden iştimalü sarmadan, sammadan bir de insanın tek şey içerisinde avret yerini örtmeyecek şekilde ihtiba etmesinden nehyetti bize İbnü Şihab'ın kardeşi, oğlu Muhammed i̇bn Abdullah, amcası Muhammed İbn-i Şihab'dan etti. O şöyle demiştir. Bana Umeyt İbn-i Abd-i Rahman İbni haber verdi. Ebu ile şöyle demiştir. Ebu Bekir şu malum olan hacda, nahır gününde birçok münadilerle birlikte Mina'da bu yıldan sonra hiçbir müşrik had için çıplak beyti tavaf etmesin diye ilanına beni de gönderdi. Ravi Humeyd İbni Abdurrahman dedi ki sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'in ardından Ali'yi gönderip Bera suresinin ilan etmesini emretti. Ebu Hureyre dedi ki Ali de bizimle beraber Nahar gününde Mina'daki halk arasında bu yıldan sonra hiçbir müşrik Hac etmesin. Hiçbir çıplak kimse beyti tavaf etmesin diye bağıra bağra ilan etti. 11. Cidasız olarak namaz kılmak babı. Muhammed İbn-i Münkede şöyle demiştir. Ben Cabir i̇bn Abdullah'ın yanına girdim. O bir sevk içerisinde bürünmüş olarak namaz kılıyordu. Cidası da konulmuştu. Namazdan çıkınca ona ya Eba Abdurrahman cidan konulmuş olduğu halde sen namaz mı kılıyorsun? Dedik kendisi evet. Sizin gibi cahillerin beni bu şekilde namaz kılarken görmelerini arzettim. ettim. Ben peygamberi işte böyle namaz kılarken gördüm. 12 Uyluk hakkında zikrolunan şey babı. İbni Abbas'tan, Cerhet İbn Rızahtan ve Muhammed İbni Cahş'tan bunların her üçü de peygamberden olmak üzere uyluk ahirettir hadisi rivayet ediliyor. Enes, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uyluğunu açtı dedi. Alimlerin ihtilafından çıkılmak için Enes hadisi senet yönünden daha sahiptir. Kerhet hadisi ise tesettür için daha ihtiyatlıdır. Ebu Musa el-Eşari Osman'ın huzuruna girdiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki dizini örttü dedi. Zeyd ibni Sabit allah en nisa Söylesi 90. Kelam, ayet kelimesindeki kelamının Resulüne onun uyluğunu benim uyluğum üzerinde iken indirdi. Bu sırada uyluğu bana o kadar ağır geldi ki ben uyluğum edilecek diye korktum demiştir. Bize Abdül Aziz İdn-i Suhaib etti. O şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber kazasına çıkmıştı. Hayber'in yanı başında sabah namazını daha karanlık iken kıldık. Sonra Allah'ın peygamberi hayvanına bindi. Ebu Talha da bindi. Ben de Ebu Talha'nın terkisindeydim. Allah'ın peygamberi Hayber'in sokağı içine sürdü. Benim bizim Allah'ın peygamberinin uyluğuna dokunur haldeydi. Sonra izarını yani futasını uyluğundan sıyırdı. Hatta Allah'ın Peygamberinin uyuluğunun aklı hala gözümün önündedir. Şehre girerken de Allahu Ekber Hayber harap oldu yahut da harap olsun. Biz bir kavmin yurduna girdik mi imzal edilmiş olanların hali yaman olur buyurdu. Bunu da üç kere söyledi. Enes dedi ki Hayberliler sabah vakti işlerinin başına çıkınca Ey Muhammed, işte Muhammed. Rabi Abdülaziz İbn-i Sühey bin bazılarından riva nazaran işte Muhammed, işte ordu dediler. Enes dedi ki biz hayberi zorla yani harben ele geçirdik. Harp esirleri toplandı. Hakkabinde tıhiyye getirip Allah ey Allah'ın peygamberi bana esirlerden bir cariye ver dedi. Peygamber ona Git bir cariye al buyurdu Dıhye. Safiye binti Hüye'yi aldı. Bir kimse peygambere geldi. Ey Allah'ım peygamberi Dıhye'ye Beni Kurayza ile Beni Nadırım seyidesi olan Safiye binti Hüye'yi verdin. Halbuki o kadın senden başkasına münasip olmaz dedi. Bunun üzerine onu da çağırınız buyurdu. Akabinde Dıhye Safiye'yi getirdi. Peygamber Safiye'ye baktı da dünyaya esirlerden bundan başka bir cariye al buyurdu. Enes dedi ki Peygamber Safiye'yi azat etti de ve onunla evlendi. Sabit El Bunani Enes'e hitaben Ya Eba Hamza Peygamber Safiye'ye mehil olmak üzere ne verdi? Enes Safiye'nin nefsini ona azat etti. Ve onunla evlendi dedi. Nihayet yol üzerinde iken Umut Safiye'yi peygamber için cihazladı ve gece olunca onu peygambere teslim edip gerdeğe koydu. Artık peygamber güvey olmuştu. Sabah olunca kimde bir şey varsa onu getirsin buyurdu. Da Bir yaygı yaydı. Artık kimi insan vurmak kimi yağ getirmeye başladı. Abdullah Aziz Enes sevki de saydı zannediyorum. Enes dedi ki oradaki cemaat için hayis yemeği yaptılar. İşte Resulullah'ın düğün aşı bu olmuş oldu. 13. Bak Kadın kaç parça elbiseyle namaz kılar. İkrime kadın kendi bedenini bir sevkle örtmüş olsa bile bu ona kafi gelir demiştir. Zuhri şöyle demiştir. Bana urve haber verdi. Ve Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Yemin olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fecir namazını kıldırdı da müminlerden bir takım kadınlar mırt denilen örtüleriyle kendilerini örterek Resulullah beraber namaza hazır bulundulardı. Sonra evlerine dönerlerdi. Onları kimse tanıyamazdı. 14. bahs bir şahıs, damgaları bulunan bir kumaş içerisinde yani oyunu giyinerek namaz kıldığı ve onun damgalarına baktığı zaman bize İbn-i Şuhab ulveden, o da Ayşe'den tahsis etti. O şeyle demişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üstünde damgaları bulunan bir hamisa içerisinde namazda ve namaz içerisinde hamisanın damgalarına bir defa baktığı namazdan çıkınca benim şu hamisamı Ebu Cehme geri götürün de bana Ebu Cehmin ben bir caniyesini getirin. Çünkü bu hamisa demin benim namazımdan alıkoydu buyurdu. Hişam ibn Urve babasından o da Ayşe radiyallahu anh'dan şöyle söyledi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben namazdayken onun damgasına bakıyordum. Onun beni fikriyi düşünmesinden korktum buyurmuştur. 15. bak bir kimse salip yani had şekillerine nakşedilmiş elbiseyle yahut başka suretlerde bulunan ile namaz kılarsan namazı bozulur mu? Bize Abdülaziz ibni Suheyb Enes'ten talih etti. O şöyle demiştir. Ayşe'nin bir kiramı vardı. Onun odasında bir tarafını örtmüştü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu karşımızdan gider zira onun tasvirleri namazında bana görünüp duruyor buyurdu. Arkasında yırtmaçlı ipekten bir ferruç içerisinde namaz kıldırıp sonra onu çıkaran kimse babı. Ukbe İbni Amr radıyallahu anh şöyle demiştir peygambere bir ipek ferruç yani ferace hediye edilmişti. Onu giyip içinde namaz kıldı. Namazdan çıktıktan sonra onu istemeyen, kerif gören bir kimse gibi bedeninden şiddetle çıkarttı ve bu muttakilere yakışmaz buyurdu. 17. Kırmızı bir elbiseyle namaz kılmak bağlı. Bize Ebu Cizhayfe radiyallahu an şöyle demiştir. Ben Resulullah'ı kırmızı sahtiyandan yapılmış bir kubbe içinde gördüm. Bilal'i de gördüm ki Resulullah'ın abdest alacağı suyunu aldı. İnsanları da gördüm ki Peygamber'in kullandığı abdest suyuna doğru koşuyorlardı. O sudan kiminin eline bir şey değse tebellük için üzerine sürdü. Ondan bir şey elde edemeyen ise arkadaşının elindeki ıslahlıktan aldı. Sonra gördüm ki Bilal bir harbe alıp kupenin dışında bir yere dikti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kırmızı bir hulle giymiş ve cemlenmiş olarak dışarı çıktı. Harbiye doğru insanlara iki reket namaz kıldırdı. Yine gördüm ki, o harbinin önünde insanlar, hayvanlar gelip geçiyorlardı. 18. Evlerin damları üstünde, minberde, ağaç bahçelerinin üzerinde namaz kılma akbabı. Ebu Abdullah Buhari şöyle der. Hasan Basri, bu üzerinde namaz kılınmasından ve altında yahut üstünde yahut önünden titik aksa namaz kılanlarla köprü arasında bir sütre bulunduğu zaman köprüler üzerinde namaz kılınmasında bir deyiş görmemiştir. Ebu Hureyre'den aşağıdaki imamın namazlarına uyarak mescidin tavanında namaz kılmıştır. İbni de çıkışmış kar üzerinde namaz kılmıştır. Bize Ebu Hazım tahsis edip şöyle dedi. Seyyid İbni Saad Peygamber meclisindeki minber hangi şeyden yapılmıştır ki diye sordular. Seyir dedi ki insanlar içerisinde bunu en iyi, iyi bilen kalmadı. O Gabe'nin eski yani ılgın ağacındandır. Onu Resulullah için filanca kadının himayesinde bulunan filan kimse yaptı. Gidi. Yapılıp yerine konulduğu zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine çıktı ve kıbleye karşı dikelip iftihda tekbiri aldı. <gülüyor> İnsanlar da arkasında mescidin içerisinde namaza durdular. Okuyup rüküye vardı. Cemaat de arkasından rükü ettiler. Sonra rüküden başını kaldırdı ve kıtleden yüzünü ayırmayarak gerin, gerisin geriye döndü. Yere secde etti. Sonra yine minbere çıktı. Yine rüküye vardı. Sonra yine rüküden başını kaldırıp gerisin geriye yürüyerek yere secde etti. İşte minberin kıssası budur. Ebu Abdullah Buhari şöyle dedi. Ali İbni Abdullah dedi ki Allah kendisine rahmet eylesin. İmam Ahmet İbni Hanbel bana hadisten bu hadisten sorup ben peygamber peygamberin insanlardan daha yüksekte olduğunu kastettim. Binaenaleyh bu hadise göre imamın insanlardan daha yüksekte bulunmasında beis yoktur dedi. Ali İbni Abdullah medeni dedi ki bunun üzerine ben de Ahmet İbni Hanbel ve Sufyan İbni Uyayne'ye bu hadisten pek çok sual soruldu. Binaen sen ondan bu hadisi işitmedin mi dedim. Ahmet İbni Hanbel hayır dedi. Bize Humeyd et tavil. Evet İbni Malik'ten haber verdi. O şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem atından düştü de bacağı yahut ya kürek kemiği sıyrıldı. Resulullah bir ay kadınların yanına girmemeye yemin etti. Kendisine ait bulunan ve merdiveni hurma kütüğünden olan yüksekçe bir odada oturdu. Bu sırada sahabeleri ona iadet için geldiler. Resulullah kendisi oturarak oradakiler de ayakta oldukları halde onlara namaz kıldırdı. Selam verince imam kendisine uyulsun diye İmam edilir. Binaenaleyh o tekbir alınca tekbir alın. İmam rüküye vardığı vakit rüküye varın. Secdeye vardığında secdeye varın. Oturduğu halde namaz kılarsa siz de oturarak namaz kılın buyurdu. Rasulullah 20-30 günde oradan indi. Sahabeler ya Resulullah sen kanunlarından bir ay ayrılacağına yemin etmiştin dediler. Rasulullah yemin edilen ay 29 gündür buyurdu. On dokuzuncu bab, namaz kılan kimsenin giydiği sebep secdeye vardığında hanımına dokunduğu zaman, Neymune radıyallahu anh şöyle demiştir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ben karşısında haizli olduğum halde namaz kılardı. Ben secdeye vardığı zaman giydiği elbise ben hayızlıyken bana dokunurdu. Yine Neymune Resulullah'ın kurma yaprağından yapılmış Küçük bir seccade üzerinde namaz kılardı demiştir. 20. Hasır üzerinde namaz kılmak babı. Ve Cabir i̇bn Abdullah, Ebu Sa'id hudrinin geminin içerisinde her biri ayakta oldukları halde namaz kılmışlardır. Hasan Batı gemide ayakta mı yoksa oturarak mı namaz kıldıracağını soran kimseye hitaben iki dikelmekle arkadaşlarına meşakkat vereceğin müddetçe ayakta kaldırırsın. Arkadaşlarına meşakkat vermeyeceğin müddetçe ayakta kaldırırsın ve gemi ile beraber döneceği yere dönersin. Onlara meşakkat vereceksen o takdirde o takdir onlara meşakkat vereceksen ee, o takdirde oturarak namaz kıldırsın demiştir. Bize Malik, İshak İbni Abdullah, İbni Ebi Talha'dan, o da Enes İbni Malik'ten haber verdi. Onun ninesi Muleyke, Resulullah'ı kendisi için hazırlanmış olduğu halde yemeğe davet etmişti. Resulullah o yemekten sonra kalkınız da namaz kıldırayım buyurdu. Enes der ki, ben... Kullanla kullanla simsiyah olmuş bulunan eski bir hatırımıza doğru davrandım. Üzerine su serptim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durdu. Yetim ile ben arkasında saf olduk. Koca da arkamıza durdu. Resulullah bizlere iki rekat namaz kıldırdı. Sonra ayrıldı dedi. 21. Setsada üzerinde namaz kılma babı. Meymine radiyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hurmadan yapılmış bir seccade üzerinde namaz kılardı dönüştür Kilim, keçe ve benzeri döşenen şeyler üzerinde namaz kılmak babı. Enes İbn Malik kendi döşediği döşeyi üzerinde namaz kılmıştır. Ve yine Enes bizler Peygamber'in beraberinde namaz kılardık da Bizden kimi kendi sevgi üzerinde secde ederdi demiştir. Peygamberin zevcesi Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Resulullah'ın ön tarafında ayaklarım onun kıblesine yani secde edeceği yere gelmek üzere uyur idim. O secdeye vardığı zaman eliyle beni dürterdi ben de ayaklarımı geriye çekerdim secdeden kalktığı zaman yine uzatırdım. Ayşe der ki, o zamanlarda evlerde kandiller yani ışıklar yoktu. Ve Ayşe radıyallahu anh şöyle haber vermiştir. Ayşe peygamber, peygamberin eşine ait döşeyi üzerinde kendisi ile kıblesi arasında cenazenin sağından so sola uzanıp yatması gibi yatmış olduğu halde Resulullah namaz kılardı. Bize Leis Yedik'ten o da Irak İbni Ebi Malik'ten o da Urveden tahtis ettik ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe peygamberle ile e arasında üstünde ikisinin beraber geldikleri döşek üzerinde enlemesine yatmış olduğu halde namaz kılardı. 23. Sıcağın şiddetinde sevk üzerinde secde etme babı. Hasan Basri sahabiler cemaati elleri elbisenin kolu içerisinde olduğu halde sarık ve üzerine secde ediyorlardı demiştir. Enes Sadiya Allah'ın şöyle demiştir. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte namaz kılardık da Valdılarımız sıcağın şiddetinden dolayı büründüğü seybin bir kenarını seyde yerine koyardı. 24 Ayakkabılarıyla namaz kılmak bağlı. Bize Ebu mesleme Said İbni Yezid el haber verip şöyle dedi. Ben Enes İbni Malike Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ayakkabıları ayağındayken namaz kılar mıydı diye sordum. Enes evet cevabını verdi Hemmam İbni Haris şöyle demiştir ben Cerir İbni Abdullah'ı gördüm o işedikten sonra abdest aldı ve mesleri üzerine mesetti. sonra kalkıp namaz kıldı kendisi de mes üzerine mes ettim? diye soruldu o pe peygamberin böyle yaptığını gördüm dedi. Ravi İbrahim Enneha'yı der ki bu hadis Abdullah İbni Mesud'un arkadaşlarının pek hoşuna giderdi dedi. Çünkü Cerir en son Müslüman olanlardan biriydi. Mesluk'tan ona da Muğredi İbni Şube'den radıyallahu anh tahtis etti. O, ben Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme abdest aldıktım. On mesleri üzerine mes ve namaz kıldı demiştir. 26. Bab namaz kılan kimse secde etmeyi tamamladığı zaman bize Mehdi vasıldan o da Ebu Vail'den, Huzeyfe'den haber verdi. O, Rızafe radıyallahu anh, rükûnun sucudunu tamam yapmayan bir adam gördü. O adam namazını eda ettikten sonra Huzeyfe ona sen namaz kılmadın demiştir. Ebu Vail, Ebu Huzeyfe'nin ona ölmüş olsam Muhammed'in sünnetini gayrı üzerine ölmüş olursun dediğini zannediyorum dedi. 27 Namaz kılan kimsenin secde esnasında pazularını açar ve yanlarından uzaklaştırır. Bize Bekir İbni Mudar, Cafer'den o da İbni Hürmüz'den o da Abdullah İbni Malik'in İbni Buhayre radıyallahu anh'dan tahdis etti. O şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken Tecde esnasında koltuk altlarının beyazlığı görünecek derecede pazurlarının arasını açar ve bedenini yerden uzaklaştırırdı. Ve dedi ki bana Cafer İbni Rabia'da e, Bekir'den bu hadisin tarzında tahsis etti. 28. Kıbleye yönelenmenin fazileti babı Namaz kılacak kimse ayaklarının uçlarıyla yani ayak parmaklarının başlarıyla kıble tarafına yönelir. Bunu Ebu Humeyd Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den söylemiştir. Enes radıyallahu anh şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Her kim kıldığımız kıldığımız namaz kılar, bizim kıldığımız namazı kılar, kıblemize karşı durur ve kestiğimizi yerse, Allah'ın ve Allah elçisinin ahd ve emanına hak eden Müslüman işte odur. Artık öyle olan kimsenin ahit ve emanı hususunda Allah ve Resulüne hiyanet etmeyin. Enes radiyallahu anh şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlar la ilahe illallah. Allah'tan başka hak ilah yoktur. E, deninceye kadar onlarla muharebe etmek diye bana olundu. Onlar e, bunu söyledikleri namaz kıldıkları kıblemize yöneldikleri ve kestikleri hayvanları bizim kestiklerimiz hayvanlar gibi kestikleri zaman Artık onların kanları ve malları bize haram olmuştur. Ancak kanların ve malların kendi haklarının mukabili olmak üzere müstesnadır. Onların baktınlarından dolayı hesapları da Allah'a aittir. Ve i̇bn Ebu Meryem dedi, şöyle dedi. Bize Yahya i̇bn Ebu Eyüp haber verdi ve şöyle dedi. Bize Humeyd et-Ta'vil tahsis edip şöyle dedi. Bize Enes Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden takip etti. <gülüyor> ve Ali ibn Abdullah şöyle dedi. Bize Halid ibn Haris tahsis edip şöyle dedi. Bize Humeid et tabir tahsis edip şöyle dedi. Meymuna ibn Siya Enes ibn Malik'e sorup ya Ebu Hamda kulun kanını ve malını haram kılan şey nedir dedi Enes kim la ilahe illallah